Rüyada, rüyasında e, bayan izleyicimiz bir erkek insanın ismini sayıklamış. Eşi bu durumu fark edince evet. kim diye sormuş ama kendisi tanımadığını söylemiş. Aslında tanıdığı bir insan olduğunu söylüyor. Hmm. E, kocası Kur'an'a el bastırıyor. Böyle birinin tanıyıp tanımadığı hakkında o da el basıyor. E, Yeminimi nasıl bozabilirim, bu konu hakkında neler yapabilirim diye evet. sormuş. İzleyicimiz bize. Tabi burada yalan yere yapılan bir yemin var. Evet. Şimdi tabi pratik itibarıyla e, o yemini yapması gerekiyor muydu gerekmiyor muydu o ayrı bir mesele. Evet. Çünkü hakikaten o, o da e, sıkıntı meydana getirecek. Belki tanıdığını söylesen belki ailelerinin bozulmasına sebep olacak. Belki beyefendinin durumu şahsiyeti, psikoloji nasıldır bilmiyoruz ama çok menfi tesirler de ortaya koyabilir. Evet. Cenab-ı Hakk affetsin diyelim. ile alakalı olarak biz buna gamus yemini diyoruz. Yani insanın bile bile geçmişte ee, olmadığını bildiği şeyin tam tersine yemin etmesi yemin-i gamustur. Evet. Yani yalan yere yapılan yemindir. Böyle bir yeminde kefaret olmaz. Yani işte on fakiri doyuracaksın, on fakiri giydireceksin. Yapamıyorsan üç gün oruç tutacaksın. Böyle bir kefaret gerekmez. Yapılacak olan şey hanımefendinin tövbe etmesidir. İstiğfar etmesidir. Eğer ee, o rüyasında gördüğü veya ismini sayıkladığı insanla kocasının arzu etmediği bir ilişki söz konusu ise bir an önce o ilişkiden de vazgeçmesidir ve tövbe ederek Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmasıdır. Yapılacak başka bir şey yok.